666, numaralı konu, Ashabın Hazreti Ebu Bekir'e, sen en hayırlı mısın, demeleri, evet, Hazreti Ebu Bekir halife seçildiğinden bir gün sonra halka, ey insanlar, ben sizin reyinizi size geri veriyorum, ben sizin hayırlınız değilim, hayırlınız, kimse ona biat ediniz, dedi, bunu söyledikten sonra Müslümanlar ayağa kalkarak, ey Resulullah'ın halifesi, vallahi, sen bizim en hayırlı mısın, dediler, bunun üzerine Ebu Bekir, ey insanlar, halk İslamı isteyerek ve isteme